müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, kutbul-arifin, eşrefoğlu Rumi hazretleri, cimrilik ve cömertlik. Ey aziz! Dünyanın kötülüğünü, Allah katındaki hor ve hakir yüzünü okudun, gördün. Dünyanın sonunu, dünyaya gönül verenlerin akıbetini, ve çekecekleri sıkıntıları da. Dünya malının, salih ve fasık olanı, hayırlı ve şerlisi hakkındaki bilgiyi öğrendin. Dünyanın neye benzediğini, ona hırs duyup gönül verenlerin imansız gittiklerini anlattım. Bunları okuyup işittin. Şimdi, dünyayı hak yolunda harcayanlarla, cimrilik edip harcamayanların akıbetini, karşılaşacakları sonları söyleyeyim oku ve buna göre amelde bulun ey aziz cimrilik cehennemde ebediyen yanmaya sebeptir cömertlikse cennette ebediyen zevk ve sefa içinde yaşamaya cimrilik şeytaniidir. cömertlikse rahmani kişi cömertlik yapmak istediğinde elindekini Hak yolunda harcamayı dilediğinde, şeytan yanına yaklaşıp şöyle der, Elindekini sıkı tut, dağıtma, değilse, sonraki zamanlarda fakir düşersin, halk içinde izzetin gider, zelil olursun. İnsanlar arasındaki itibarın, dünyalık malına bağlı, bu malı dağıttığında, seni kim tanır? Hastalanabilir, yaşlanıp, Elden ayaktan düşebilirsin. Başına neyin geleceği bilinmez. Malını böyle dağıtırsan, Bu durumda ne yapacaksın? Yarın, Aciz birine muhtaç kaldığında, Aşağılanırsın. Ölümden sonrasını düşünme. Ne olursa olsun. Dünyalığını dağıtma. Şeytan, Cömertlik yapmak isteyenlere, işte böyle vesvese verir. Maksadı, Onları cimriliğe sürüklemek böylelikle cehennemde onlarla birlikte yanmaktır. O zahit de olsalar cimrilerin cennete giremeyeceğini bilir. Marifetin kaynağı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cimri zahit bile olsa cennete giremez buyurur. Cimrilik nefsi emmare'nin çirkin sıfatlarındandır. Sana düşen, şeytanın vesveselerine kanmamaktır. Fakirlikten korkma. Yiğitlikle şeytanı kahret ki, hak yolunda fakirlerin gönlüne girebilesin. Onlara, yediğinden yedir, giydiğinden giydir. Paracıklarını kendileriyle paylaş. Zira Hak Teâlâ, saklaman için dünyalık vermedi. Aksine, ölüm size gelmeden malınızdan verin, buyurdu. Cömert ol ki, cömertlerin yurdu olan cennete eresin. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, cennet, cömertlerin evidir, buyururken, Hak Teâlâ, şöyle buyurur. Ey kulum, sizin için, ezelde takdir ettiğim malı, çalışıp kazanmanıza sebep olarak yarattım. Bedeninize, Güç ve kuvvet verdim ki siz de helal kazancınızdan fakirlere veresiniz. Fakirlere vermeniz bana vermek gibidir. Verdiğiniz malları bende bereketli ve ihsanlı kılarım. Bedeninize sıhhat ve afiyet veririm. Ahirette de sizi Rıdvan cennetine koyarım. Verdiğiniz birin karşılığında bin veririm. İşte En'am suresi 160. ayeti kerime: Bir hayırlı amelle gelen bunun 10 katı karşılık bulur. Sebe suresi 39. ayeti kerimede de şöyle buyurulmaktadır: Her neyi hayra sarf ederseniz Allah karşılığını hem dünyada hem ahirette verir. O halde Cenab-ı Hakk'ın emrine muhalefet etmeyin. Verin. Eğer malınızdan verirseniz, iki yüz dirhemden beş dirhem veriniz. Eğer ektiğiniz mahsulünüzden verirseniz, onda birini veriniz. Alıcaklıya borcunuzu ödeyin. Düşmüş, çaresiz insanların ellerinden tutun ki hakte alada sizin elinizden tutsun. Verdiğiniz fakirlerden minnet beklemeyin. Onlar minnet duyarsa yerindedir. Verdiğiniz, yani azığınız, ahirete intikal etmiş olur. Fakat verdiğiniz için, verdiğiniz kişiden minnet beklerseniz, verdiğiniz bozulur. Ahirette bunun karşılığını göremezsiniz. Nitekim Hak Teala Bakara suresi 264. ayeti kereime de şöyle buyurur. Sadakalarınızı başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayınız. Kişi yaptığı hayrı unutmalı, onu Allah'a ısmarlamalı. Ancak günahını unutmaması gerekir. Günahı için gözyaşı döküp, sahiden pişmanlık duyması lazımdır. Böyle davranırsa, belki Hak Teala keremiyle günahını affeder. Evet... Fakire vermek, Allah'a vermektir. Fakirin eli, Allah'ın elidir. Verilen kimseden minnet beklemek yanlıştır. Ey Aziz! Allah'ın verdiklerinden fakirlere verilenler unutulmalıdır. Hak Teâlâ, kıyamet gününde verilmeyen malı yılan suretinde yaratır. Bu yılana sahibini tutmasını emreder. Yılan, sahibinin peşine düşüp yakalar. Onu, kafasından sokar. Bir yılanın sokmasından doğan acı bitmeden, diğer bir yılan sokar. Bu, Allah'ın dilediği kadar sürer. Öyle ki, bir yılanın sokmasının acısı, bin yıl dinmez. Melekler mal sahibine, bu yılan, senin çok sevdiğin cimrilik edip, Fakirlerden sakladığın malındır. Seni böyle sokup duran, Ağlatıp inciten, Sevdiğin malından ötürü, Niye feryat ediyorsun der. Ne kadar yalvarıp inlesen de, Kimse yardımına gelmez. Dünyada fakirleri bulup, Sıkıntılarına giderseydin, Onlar, Yardımına gelmek için, Burak ve cennet elbiseleri olurdu. Ama sen, Malı fakirlerden kıskandın. Kendinin sanıp cimrilik ettin. Bu da azap olarak karşına çıktı. Dünyada fukaranın feryatlarına yetişmeliydin. Feryatlara yetişenin feryadına yetişilir. Hak Teâlâ'nın Âli İmran Suresi 180. ayeti Kerime'de O cimrilik edip kıskandıkları şey kıyamet gününde Ateşten halka olur. Buyurması, Buna işarettir. Demek ki, Kişi paylaşmadığı sürece, Sahip olduğu maldan fayda görmez. Hak şu Şuara Suresi, 88 ve 89. ayeti kerimelerde, Şöyle buyurur. O gün, Ne mal, Ne de evlat fayda verir. Ancak, Allah'a, Kalbi Selim ile gelenler o günde fayda bulur. Kişiden geriye kalan mal varislerindir. Onlar bunu paylaşıp gönüllerince harcar. Malı toplayan bunun vebaliyle toprağa girer. Varisler malın paylaşımında anlaşamayıp kavgaya tutuşurlarsa toplayıcının vebali daha da artar. Varsa azabı şiddetlenir. Allah korusun bu akıbetten. Ey aziz! Okuyup gördün, anladın ki, mal da geçici. Eğer anlamadıysan, senden önce gelenler şimdi nerede? Nereye gittiler? Geçici olanı, ebedi olanla değiştirmek daha hayırlıdır. O halde, bu cihanın malını, öteki cihan için bol bol ver. Zira bugün, Ticaret alışveriş günüdür. Bu kadar sözden fayda hasıl olur. Kıyamet gününe inanıyorsan aklını başına topla. İki çeşit cimrilik vardır. Birinci tür cimri malını fakirlere vermeye kıyamaz. Diğer tür cimri ise malını vermeye kıyamadığı gibi başkalarının Allah için vermesine de mani olur. Biri Malını sadaka olarak vermeye kalktığında hemen gelir, engel olur. Malının için boş yere dağıtıyorsun der. Bunlar şeytan gibidir. Belki ondan beterdirler. İkinci tür cimrinin azabı daha çoktur. Zira Hak Teala onlar için Kalem suresi 12. ayeti kerimede insanları iman Yardım ve iyi amellerden uzaklaştıranlar buyurmuştur.